yuvanın bozulmasından sakınılmalıdır. Fitnelerin çoğalması zamanında Müslüman kimselerin gireceği tehlikeleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem görmüş, göstermiş, sakınma yollarını belirtmiş, huzur ve refaha kavuşmaları için de müeyyideler tayin etmiştir. Nitekim hadisi şerifte لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ Hatta لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ الْضَبِّنْ لَسَلَكْتُمُوهُ Ant hakikaten siz kendilerinizden öncekilere arşın arşın, karış karış, örf, adet, giyim ve kuşamda uyacaksınız. Nihayet onlardan biri kelerin deliğini yol edinmiş olsa, siz de o yolu yol edineceksiniz, diye buyurulmaktadır. Ashab, Ya Resulallah, Yahudi ve Nasraniyi mi kastediyorsunuz? Diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Femen ya kim olabilir buyurdu. Giyim ve kuşamda uyacaksınız cümlesi haber cümlesi olup nehi sakındırmak manasındadır. Yani türlü modalar giyim kuşam tabiat ve ahlakta asla gayri Müslüme uymayınız demek istenilmektedir. Yine hadisi şerifte ''Ebşirû ve emmilû ma yesurrukum. Fe mal me'l feqre akşâ aleykum. Velâkin akşâ aleykum entü dunya aleykum kemâ busıtât alâ men kâne qablekum. Fe tenafesûhâ kemâ tenafesûhâ fetuhlikûkum kemâ Mujdelenin. Müjdelenin! Sizi sevindirecek şeye emellerinizi bağlayın. Amma velakin Allah'a and olsun sizin hakkınızda fakirlikten asla ben korkmuyorum. Fakat sizin hakkınızda telaşeye düşüp korktuğum şey dünya debdebesinin yayılmasıdır. Nitekim sizden önceki kavme de dünya debdebesi yayılmıştı. Toplum olarak onlardan her biri menfaati kendi nefislerine tahsis ederek yarıştılar. İşte dünya debdebesinin onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden son derece endişe ediyorum diye buyurulmaktadır. Yani... Dünya menfaatlerini sadece kendi nefsinize tahsis etmeyin. Riyaset ve serveti ele geçirmek için sakın yarışmayın. Kadınlar hakkında açılıp saçılmak ve dünya menfaatlerinde yarışmak, önceki medeniyetleri inkiraza uğrattığı gibi sakın ha sizi de inkiraza uğratmasın demektir. Bu iki hadis tahzir kabilindendir demek oluyor. Yani korkunç fitnelerden sakındırmaktadır. Minber üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en son okuduğu hutbeler, dünya hayatının zinetinden sakındırıcı yine bu hadisi şeriflerdi. İki eş ve her mümin yuvanın bozulmasına, aile fertlerinin dağılmasına asla yol vermemelidir. Dini tatbikata ehemmiyet vermelidirler. Zira iki eşin yuvalarını bozması ve bu sebeple sılâ-i rahmîn, yani akrabalık bağının kesilmesi ve böylece ailelerin birbirine zulmetmeleri kadar büyük hiçbir felaket yoktur. Nitekim hadisi i şerifte ya me'aşaral muslimine ittaqullaha vasilu erhamakum fennehu leysa min sevabin esra min silatir rahimi ve iyyakum vel baghy feennehu leysa min uqubatin esra min uqubatil baghy ve iyyakum uququl valideyn fakine riha elcennet i fi mesire alif amin la yeddhuha gaqun vla qatig rahimun vla sheikh zanin vla jar azrarhu khilaa innam al kibriyaullillahi rabb ey Müslüman toplumu Allah'tan korkup korunun Sıla-i rahimde bulunun merhametle akrabalık bağını ulaştırın zira hiçbir sevap yoktur ki Sıla-i rahmin sevabı ''Süratle o sevaptan geçmemiş olsun. Sizi zulümden sakındırırım. Zira hiçbir ceza yoktur ki zulmün cezası süratle o cezadan geçmemiş olsun. Sizi ana babaya karşı gelmekten sakındırırım. Çünkü hiç şüphesiz bin yıllık yürüyüş mesafesinden cennetin kokusu duyulmuş olduğu halde Allah'a and olsun ana babaya karşı gelen asi o kokuyu bulmaz.'' Akrabalarından merhametini kesen o kokuyu bulmaz. Kırkından sonra zina eden kimse o kokuyu bulmaz. Kibirlenerek elbisesini yerde sürükleyen o kokuyu bulmaz. Ululuk ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur buyurulmaktadır. Hadis-i Şerif sureti katiyyede toplum ve fert olarak yuvayı bozmaktan, her ne olursa olsun akrabalık bağını kesmekten, akrabaların birbirine merhametsizlik yapmasından, birbirinin hakkını tecavüz etmekten, zulmetmekten sakındırmaktadır. Diğer bir hadisi şerifte, أَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللّٰهِ اَتْطَلَاقُ <gülüyor> Allah'a helalden en buğuzlu şey talaktır, yani boşamaktır, buyurulmaktadır. Zira boşanmada en azından erkek ve kadın taraflarından iki aile birbirine girer, küserler. Düşmanlık da yapabilirler. Ayrılan iki eşin çocukları varsa belanın tolusuna yakalanmış olurlar. Hayatları felce uğrar. Onun için yuvanın yıkılması helal de olsa Allah-u Teala'nın gazabına sebep olur. İyiler hakkında suizan bozgunluğa sirayet eder. Mesela suizanla kapılan aile reisi yahut iki eş yahut aile fertleri Birbirinin ayıplarını araştırmaya başlarlar. Birbirini eleştirirler. Derken birbirinin gıybetini yaparlar. Haliyle kötü haber dolaştırmaya başlarlar. Ve bu sebeple yuvalar yıkılır. Bozgunluğa uğrar. Toplum olduğuna göre cemaat fertleri dağılır. Bunun için Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ الْاَمِيرَ اِذَبْ ribete فِي النَّاسِ اَفْسَدَهُمْ Aile reisi İdareci, hangi makamda olursa olsun, gerçekte emir, idaresi altında olan insanların ayıplarını araştırır, onları töhmet altına alırsa, hakikaten onları bozgunluğa uğratmıştır, buyurmuştur. Böylece aile fertleri yahut herhangi bir idarecinin emri altına girenlerin, yani tebaanın hakkında da اِنَّكَ اِنِتَّبَعَةَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَتَّهُمْ اَوْكِتَّ an تُفْسِدَهُمْ ''Gerçekte sen halkın ayıplarını araştırır, onları töhmet altına alırsan, hakikaten sen onları bozgunluğa uğratmışsın yahut bozgunluğa uğratmaya yakınlaşmışsın.'' buyurmuştur. Bundan böyle, evvela suizandan, eleştirmekten, gıybetten aile fertleri sakınmalıdırlar. Ayet-i kerimede, Ey iman edenler, çok fazla zandan kaçının. Çünkü bazı zannlar günahtır. kaçının. Çünkü hakkında bazı zan günahtır. Birbirlerinizin kusurunu araştırmayın. Kiminizde kiminizi arkadan çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun, çünkü Allah tövbeyi kabul edendir ve çok esirgeyicidir. Buyurulmaktadır. Ayeti kereime de olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek duygusu zandan şiddetle sakındırıldığı gibi birçok hadisi şeriflerde de. Zandan ve zandan türeyen kötü hasletlerden sakındırılmaktadır. Nitekim iyya kumma zann, fainn al zann akzabul hadisi. Ve la tahsasu, ve la tajasus, ve la tenafesu, ve la tahasdu, ve la tabagdu, ve la tadabru, ve koonu ibadat Allah ekhwan kama Zandan sakının, çünkü muhakkak yılan sözün en yalanıdır. Başkalarının konuşmalarını gizlide dinlemeyin. Asla ayıpları araştırmayın. Menfaati yalnız kendi nefsinize tahsis etmekle yarışmayın. Hasetleşmeyin ve birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Allah size emrettiği gibi kardeş olun ey Allah'ın kulları. Diğer bir hadisi şerifte لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. İnna Allah la yınzur ila Suverikum ve emvalikum vakin yınzur ila kulubikum ma'âmalikum. Hasetleşmeyin, yarış ve rekabetle müşteriyi kızıştırmayın, birbirinizden boz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Bazılarınız diğer bazılarının satışı üzerine satış yapmasın. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Müslüman Müslümanın kardeşidir. ona zulmetmez. Onu terk edip de yardımcısız bırakmaz. Onu tahkir etmez. Göğsüne üç kere işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Kişinin Müslüman kardeşini tahkir etmesi şer olarak ona yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı Müslümana haramdır. Gerçekte Allah-u Teala sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalbinizdeki niyetlere Ve amelinize bakar Buyurulmaktadır Zan, tohum Hasetleşmek, müşteri kızıştırmak Buz etmek, sırt çevirmek Bazıların diğer bazıları Üzerine satış yapması Zulüm, mümin kardeşine Yardımı kesmek Tahkir ederek gözden düşürmeye çalışmak Tehassüs Yani gizlide sözünü dinlemek Tecessüs yani açıklarını araştırmak gıybet onun dal ve mahsulleridir. Bu hasletler yuvanın yıkılmasına, aile fertlerinin dağılmasına birer birer kor parçası ateştir. Bütün bunlardan kurtuluşun çaresi hataları afuv etmek, yani hoşgörü ve iyiler hakkında çok az su izanla beraber son derece hüsnü zan beslemek. İlim ve ilimle amele yani bilgilenme, bilgilendirme üzere dini tatbikatata ehemmiyet vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 lazimatun li ummeti: Et-tiyaretu hasedu ve sü'u'z-zann." Üç haslet ümmetimden ayrılmayacaktır. Şerre yorum, haset ve suizan. Buyurunca adamın biri "Ya Resulullah, hangi haslet bunları giderir?" diye sordu. Bunun üzerine اِذَا حَسَدْتَ ve اللّٰهَ وَاِذَا ve فَلَا تِحَقَّقْ وَاِذَا تَطَيَّرْتَ فَاَمْضِي Hasedini ızhar etmek istediğin zaman estağfirullah de. Olmamış bir şeyi olmuş gibi gördüğün zaman yani zannettiğin zaman zannını gerçek gibi görme. Şerde yorum yaptığın zamanda da ondan vazgeç diye buyurdu. İş burada niyet ve hicret tamamlanmış oluyor. Allah Teala'ya hamd ederim. Onun Resulüne, Aline, Ashabına salatu selam okurum. Yardım edenlere de teşekkür ederim. Okuyuculara da Allah Teala'dan tövfiq dilerim. Yuvanın yapılışı eserini üstadlarımın, ana babamın ruhlarına ithaf ederim.